Bir insan mıydı? Koca kanuni makamı cennet olsun. Mohac önlerinde aynı şeyi yapıyor. Macarlar kanuni karşısında vuruluyorlar. Emniyet bu milletin, İslam milletinin ruhuna girmiş, onunla öyle bütünleşmişti ki güç ve kuvvet kullanmadan kale kapıları açılıyordu, fetholunuyordu. Burada bazı tespitlere göre bir hususu size arz edeceğim. Bütün Osmanlı döneminde Dünyanın değişik yerlerinde fetihler oldu Değişik yerlerinde fetihler oldu Altı asır bir hakimiyette esüs etti Emniyetle giden bu insanlara kapılar açıldı kılıç zoruyla değil Muharebe edildi doğru onlar karşı geldiler Haçlılığı Haçlı seferlerini devam ettirdiler Fakat Tespit etmiş adam bunu 100 sene içinde Ölen insanların sayısı bütün devleti i i Osmaniye döneminde ölen insanların sayısının birkaç katı. Hatta diyebilirim birkaç büyük hükümdar mesela Fatih Yavuz Kanuni. Cihanı fetheden bu büyük Girler döneminde ölen insanların sayısı şu elli senede ölen insanların sayısına ya varır ya da varmaz. Ne ile cihan hakimiyeti tesis ettiler? Muhabere, muhasala temin etmek için buradan Fizan'a gitmeye kalksanız 6 ay da gidemezsiniz. Halbuki ayağımızın dibinde, burnumuzun dibinde çok defa anarşiyi bastıramıyoruz. Ne ile temin ettiler? Emniyet ve güvenlik ruhuyla. Kalplere yasakçı koydular. Allah mürakabesiyle meseleleri Allah'ın inayet ve keremiyle hallettiler. Peygamberden gelen bir ruh. Allah bu ruhu sinelerimize hakim kılsın. Her türlü anarşiden, keşmekeşikten, kargaçadan bizi masum ve mahfuz buyursun. Arz edeceğim şeylerin bir kısmını yine arz etmeye muvaffak olamadım. Rabbim tevfikini yar ettiği zaman arz edeceğim. Söz buraya gelmişken iki kelimeyle şunu da arz edeyim. Aziz Müslümanlar sakın ola ki tahriklere kapılmayasınız. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur. Kur'an'ın elmas düsturlarıyla gönüllere vurulan kilitleri açacak gönüllere gireceğiz. Bu milletin falan şeye falan şey ihtiyacı yok. Bu milletin sulhu salaha imanla emniyete ermeye ihtiyacı vardır. Bunu elde ettiği zaman cihanın kapıları yeniden ona açılacak. Rabbim bu mevzuda kalplerinize hüşşarlık ihsan eylesin. Allah. Lillahil Fatiha.